Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tilesi'nin sonlar sabahlardan günaydın sevgili sanatseverler Espriler şakalar Şu dakikaya kadar... Oldu mu? Çok Olmuştur öyle. herhalde yani Hayır ya. mikrofonumuz oldu mu? Benimki Yok. olmadı herhalde evet. Dinleyicilerimize yalan söylemeyelim şimdi Mikrofonlar bozuktu saat 6'dan evet. beri evet. Onları tamir ettirmeye çalışıyoruz ama Benimki, hala bozuk benimki de Aa. biraz bozuk ya Çok enteresan şeyler oldu sevgili dinleyiciler bu Seh. sabah Hakikaten de komikte biraz e, Şöyle Oktay'a dedim ki Oktay ben arabayı bürgeye vereceğim ben evden alır mısın diye Çifte trafiğe takıldığımız için o zaman ee, Çifte trafik gel yani komik dediğin işte böyle Bakayım. Arabada abi çok ayıp oluyor Çok ayıp oluyor diye, diye Geldim yani sevgili şey dinleyiciler söyleyeyim. o yüzden Hı. geç geldik diye çok kompakt bir program yapacağız. Peki bu esnada benim otoparkta bekliyor olmam herhalde manidar bir açıklama manidar olmasa. Manidar ve bence biraz da acıklı. Evet. Fahir çok özür dilerim. Bir de araba çalışıyordu ya. Evet. Bir geldik soğuktu. sevgili dinleyiciler otoparka. E, arabayı park edeceğiz. Ege'yle ineceğiz. Kafamızı bir çevirdik. Aa yezi. Siyah bir araba. <gülüyor> İçinde Fahir oyunç Direksiyonu ve açılmış gazete. de gazeteler. <gülüyor> ve orada araba çalışmıyor olsa mesela... Yine bence yine bir problem yoktu çalışıyor abi, sıcak soğuk, olsun diye. Soğuk işte. çok soğuk. Bence soğuk. en korkunç görüntü Fahir'in orada gazeteyi okumayıp bulmacasını çözüyor olması <gülüyor> olabilir. İşte onu görseydim ben size evet, işte. olur. <gülüyor> beni Fahir. <gülüyor> günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın, diye, de günaydın dedik yalan diye D diyen dinleyicilerimiz oldu şu anda. Demez öyle dinleyicilerimiz. Bir nezi insanlardır kendimizle karıştırmayalım. Biz öyle konuşuyoruz belki ama dinleyicilerimiz asla... Birer Ankara beyefendisi, birer Ankara hanımefendisi. Salon hanımefendileri. Salon evet salon hanımefendileri, salon hanefendileri beyefendileri. Pek çok konumuz pek çok konumuz olacak bugün. Ee, Konuklarımız gelmedi ama biz bu, onları anons edeceğiz. Programı yalancısı ben olmuş durumdayım şu anda beşinci dakikası programı. Evet adam üç tane laf söyledi iki yalan ya. Konumuz olmayacak bir. Her şeyi kaybet ayarı yapmadık iki. Her şeyi kaybet ama dinleyicinin güvenini kaybetme. Ben zaten Hanka, benim zaten öyle bir lafım vardır biliyorsunuz. Benim lafım işte ben şimdi söyledim. Benim başka abi, lafım ya. Senin lafın ne? Dinleyici güvenimi kaybetmektense pek çok şeyi kaybetmeyi tercih ederim. Bir lafa bakarım laf mı diye. Abi, elbiz, o lafım ben yani henüz şey olgunlaştırmadım o lafı ama yani öyle bir lafım abi, var abi, benim. Ben de bir şöyle sorayım. söyleyeyim. yüzleri adam ettiklerimi sıfırla çarpıp yok etmeyi bilirim. Cümle düşü kendin yani, hmm, lafında. Bir dakika ya abi yok ben önce kavramsal... Hepsini bir tek tek almam lazım. Ben Facebook'ta bazı genç kızların sayfalarına gidiyorum. Yani bazı sayfalarda uzun uzun okuyorum. Bazısında mesela şöyle bir yazı görüyorum. Hayatta ulaşamayacağın şeylere hiç şey yapmayacaksın. O yüzden profilimden çık diye. Onu görünce mesela hemen çıkıyorum. Öbür türlüsünde aşağılara kadar inip böyle özlü sözlere okuma Aslında şansım oluyor. Çok iyi, çok iyi şey ya. Neydi ya bir daha yüz verip adam ettiklerimi sıfırla çarpıp, çarpıp yok, yok etmeyi de bildirim. bilirim. Aslında ya vay anasını biliyorsun, ya. biliyorsun nereden biliyorsunuz hanımefendi ergenliğe girişte mi verdiler? Adeta matematiği yalayıp yutmuş. Bir, bir, birle ilgili bir şey var mıydı mesela? Oktaycım. Çünkü bir kralına yol vermişim soytarısıyla mı uğraşacağım? Hayır herhalde sana diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bana dediğine şeyler göre. şeyler diyor da ben. Hep zaten aristokrasi. İşte mesela prenses olmak için. İmpransa ihtiyacım yok zaten, yok. zaten, zaten kralı, kralın, kralın Hemen üstüne kralına yol verdim soy tırasıyla mı uğraşacağım? Ya bir yandan... Kral soytarı benim için fark etmez diyor. Bir yandan da bir kendi içinde bir şey var şey, laf. Şey, evet, like, like. Var, bir aşağılama iyi, var soytarıyı. Var, Nasıl iyi. laf? Ama Peki. niye soytarılar hep böyle aşağılanıyor? Ben onu anlamış değilim. O soytarılar olmayaydı. O lafı söyleyene bakma diye. Bir bak, laf bak, var söyle bakarım, bak mı laf mı diye. diye. Ondan sonra bir de söyleyelim. <gülüyor> söyle ne kadar bakarım. zayıf kalıyor hep böyle. Soytarıya bakarım cücem mi diye. Üçüncü kez bitmiş ya. Ne? Türk Turan, Sinem, Kobal ilişkisi. Eee hani evleneceklerdi artık? Adam İtalya'dan dönmedi mi Sinem anlamı için? İtalya mı? İtalya mı? Hiç gitmedi İtalya'dan. <gülüyor> ya ara ara tatil. Ya gitmişsin. tatile gittiğinde dönmüştü. Muhakkak dönmüştü. ki. Neyse 12. maçta Arda Turan İspanya, İspanya, İspanya Atletico Madrid'de oynuyor ya İspanya İtalya benim için <gülüyor> birdir çünkü İspanya'yı kesin hep İspanyol veya İtalyan'a benzetirler ege bu, bu kesin bitti. bu sefer kesin bitti en son kesin miymiş? bitti en son 12. ayın 26'sında kesin dönüşüp eğleneceğim diye bir lafı vardı hmm. ee, Arda Turan'ın ama kesin bitti ee, haberleri geliyor kim kim demiş bunu ee, Sina bu sefer kesin. Sina bu sefer demiş Kız, Olur. Kız diyorsa o zaman. Olur. Kız. Bir bitme arifesinde olan. Kralına yol vermişim. İkiş... Soytarısıyla mı uğraşacağım demiş. Lafı Catherine Middleton'a ait. <gülüyor> Catherine <gülüyor> Zeta-Jones olsaydı üzülecektim. Çünkü William habire şu yeni çıkan oyun konsolundan almak istiyormuş. Ben de Eve. Ama ben de istiyorum ya. Hayır demiş. Ama valla istiyorum ya. Olmaz demiş. Bana ne abi Kate'in lafıyla mı hareket edeceğim? Almayı düşünüyor musunuz sorusuna valla hastasıyım demiş ama e, hanım izin vermiyor demiş. E, ve böyle dürtmüş. Ketri'ni <gülüyor> böyle dürtmüş. E çocuk oldu şimdi. Şeyle. Açıyor sesinin sonuna kadar. Hay canım sosuna, sosuna kadar değil sonuna kadar. Adam bir eğlence soğuk. Ama ne be. olacak 4 aylık, aylık ya George mu diyorsun çocuk diye? George değil mi? Evet, George bebekleri. mu oldu çocuğun? Bir de babanızın oğlu George, George gibi bahsetmezseniz. O da ne sonuçta diyelim? bir aristokrat. Prince George. Prens George. Kusura bakmadı. E, tamam o... canım Allah Allah. Dört aylık Prens George. Ben doğuştan prensim. Peki yoksa geliş. iki ay sonra öyle aman Prince de Georgemuş, Aman da şöyleymiş diye. Gezersen... Benim, benim tecrübelerime göre daha çok uzun sürer Fahir onun prensliği. O yüzden yani yavaş yavaş daha vaktimiz var Prens demek için George'a. E, dört aylık George'un bakımını beraber yapıyoruz demiş Kentryn Middleton eşe ondan sonra bir yandan da onlar da mutsuz. Yani bak, izin vermedi zor diye. İzin vermedi ya oyun konsolunu alma mı? Yaktın meleki Kentryn demiş. Yazık ya vallahi adamlara şey yapmayın ya. Bir eğlencesi oysa. Gelir arkadaşlara inan bir can şenliği evde oynarlar. Dışarıda itlik uğursuzluk yapacağına bak dizinin dikide. Doğru dininde, evinin prensi olsun. Evinin prensi olarak gelsin orada oynasın arkadaşlarını. Arkadaşları da zaten onun hep böyle. Prens olur, dük olur, konttur. Hep böyle. Hepsinin nezi? evinde de var. Var. O mahcup duruma bir prens olarak onun evinde olmaması onu Prens olarak onun evinde en iyisi olması lazım. oynamaz de... ama evet. en iyisinin iyisi iyisi olması, olması lazım. Olmadı. soytarı konumuna düşürür. Acuna ne? gitsin abi. Acuna gitsin. Aa, evet ya Acun da yani koskoca prens yok mu şeyi? Ne? Anında gidebileceği bir uçağı, helikopteri bir şeysi falan. Herkesin durumu bir Oktay. Acuna söylesin, Acun aldırsın. Onun var çünkü. Acun'un en az 2-3 tane var. Ben bir programda seyretmiştim. iki tane. Birinde uçaktan helikoptere biniyordu. Şey diye bir, şey bir varmış şey ya Dün biraz o konuşuldu. Ne? ne? Ee, havaalanına işte uçak niye aldınız falan diye sormuşlar galiba da Acun'a. Hı. İşte ya bekletiyordum insanları, tarifeli seferleri bekletiyordum ben. Yetişemiyordum falan diye. Öyle bir, ha, Acun öyle bir... uçak mı almış? Benim haberim yok. Tabii uçağı var bir e, tane. Kanal aldığına inanıyorsun da uçak aldığına niye şaşırıyorsun Egeciğim? Yani kanalı daha mantıklı geliyor bana. Kanal, çünkü getirisi var. Ya. Taksi plakası gibi. Tıkır, kapattı tıkır bu arada çalışıyor. haber merkezini kapattı. Evet, evet dün dün herkes e, vedasına etti. Zaten bütün herkes e, hoşça kal deyip, Ondan sonra iç, boş bir halde alacak yani. Paso eğlence demiş. Bundan sonra şeyde kanalda paso eğleniyoruz. Bakacağız ne olacağını. İk davetleri de gönderdi haberciler olsun o zaman. O zaman. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Hadi buyursunlar efendim. O zaman esprilere şakaları geçelim. Yani Marun Fife'ın her şarkısı güzel olacak diye bir şey yok. Valla, yok tabii. yani. Valla. Nasıl bizim her program güzel değilse bunu da kabul ederim Yani şimdi Marun'la Fife'a laf ediyorlar da kendileri çok mu güzel iş Aa. yapıyorlardı? Ha? Belki bizim program her zaman güzel değil ama dışarıda her zaman parlayan bir yıldızımız var bugünlerde. İşte ne kadar güzel. Ha. İson Kuyruklu Yıldızı. İson. İson. Kuyruklu Yıldızı da lider marka. Yüz yılın kuyruklu yıldızı olarak değerlendiriyormuş uzmanlar bunu. Bu dediğim İson kuyruklu yıldızla bu diye hitap edilmez Oktay. Ee, doğru. İson, İson. Görüyor muyuz bunu çıplak gözle? Ya biraz donsuz daha donsuz gözle daha doğrusu. Donsuz gözde biraz daha e, yani bir, bir süre sonra mi? daha daha net görünecek. Şu anda da görenler varmış. Bir şey Ama soracağım. onlar tam nerede onu bilmiyorum. Bir kuyruklu yıldızın bir cinsiyeti olsa nedir yani bunların cinsiyeti? E, şey ha, nasıl adına falan bağlı. Daha doğrusu nasıl bir kuyruklu yıldızın bağlı. Halley nedir mesela? Halley kadın. Halley kadın mı? Bana Maryas Halley'den e Halley gibi geliyor. O... Çünkü erkek ismi erkek keşfetmiş, erkek ismi koymuş. Halley. Bay Halley Hally falan koymamış yani. Anladım. Peki İson ne? İson mesela İson da sanki böyle şey bu sanayi damgalı. ISO standartlarına uygun şey şöyle bir yörüngen vardı. Sonuçta... anlaşılmış şey yapılmış ondan sonra dönüyor gibi. Ama yani şöyle düşün. İsmini sonuçta bakıyorlar, bir özelliğini görüyorlar, ona göre koyuyorlar. Ne özelliği varmış Oktay? Yani mesela iki büyük gaz ve toz patlaması meydana geldi. Daha şimdiden ya. iki hafta içinde olan olaylar bunlar. Sömestredi. Bunlar normal şeyler Oktay. Yani ya bir kuyruklu yıldızdan için. bahsediyorsun. Ne olacak, Bunları gaz göze patlaması. alacaksın. Güneş, güneşe en çok yaklaşacağı gün 28 Kasım. Şunun şurasında 78 Kimsenin 7, zoruna gitmesin var. kusura bakmasın. Ya güneşin de çok umrundaydı sanki. Valla gü Güneş'in Güneş'in şöyle bir lafı ama... var Güneş'in bu konuyla ilgili şöyle bir lafı var Kralınla yol verdim soytarısıyla uğraşamam Hakikaten yani. Ve bence bütün galakside Kralı daha... dediği de Halley bu arada Hani yüzde e, Ne diyorlar işte %65'ini yetmişini daha bilmiyoruz evrenin Neden oluştuğunu falan ama Bilinen evrendeki en Kıytırık şey de bana kalırsa Kuyruklu yıldızlar Niye ya? Bana şey gibi yani, hayvanlar bir, alemi, yani, bir, bir, bir, yani, akı, çakal eve, gibi bir şeyler ya. falan filan. Vallahi şakal Şu, gibi. Sonuç şurasında dünya dünyada dururken kafamızı Hı. kaldırıp Hı. çıplak gözle baktığında Hı. hareket eden kaç tane şey görebiliyorsun? Bak ben sana Kuş, araba. Gözle. Ben sana Ay, Araba, kuş. kuş atmosfer uçak. dışında gördüğün şey ya. Atmosfer dışında. Yani öte, biraz daha öte. Sen hep beni yandakileri söylüyorsun. Ay. Bir. ...ama yani lezzetli hareketten bahsediyorum ben. ayda çok lezzetli hareket. Otur bir yere böyle güzel manzaralı. Hakikaten sen böyle Hayır. ara sıcağını ya. yerken... ...ay başka yerde, ya. yemeğin geldi başka yerde... Ya. ...en son tatlı da ay başka yerde. Ya. Benim hoşuma gitti de ondan daha uzatıyorum. <gülüyor> Hesabı istedin. Ay başka yerde kalktın, arabana gittin... ...başka yerde. Valla güneşin yanından baya yakın geçeceğim demiş. 28 Kasım'da geçerken... ...eğer güneşin yanından geçerken... ...dağılıp yok olmazsa iyi... Baya, Dağılıp yok olmazsa iyi Oktay. Ben pek bir, ihtimal vermiyorum ama kesin dağılacak gibi geliyor bana. Bayağı bir parlaklığa ulaşacakmış uzmanların söylediği gibi. Kuyruklu göre. yıldızda istikrar ararım. Bırak gündüzü, gece, geceyi bırak gündüz bile görürüm demiş. Biz öyle çok kuyruklu yıldızdan bu lafı duyduk Oktay. Bir lafa bakarım laf mı diye bir kuyruklu yıldıza bakarım. Kuyruklu yıldız Ve ISO'nun kuyruk kısmında çok sayıda farklı ne var? Ee, ne var? Ne var? <gülüyor> bu ne hareketi? Bu ne hareketi? Ne hareketi bu çabuk söyleyin ne var? Ak... Ak... Ak, ak. Akım, var, akım var değil mi? Ha, kuyruklu akım, hareketini anlamadım kadar, akım hareketini anlamadım. Akım çok iyi yapıyorsun akım hareketini. Mükemmel anlattım sevgili özür... evet anlamadım. Yani, kuyruklu yıldız hakikaten büyük sermaye işi. Yani çünkü beslenmesi yok. Abi, abi Recep'ten yaka yaka dolaşıyorsun. Halde ne kadar güzel bir sermayeyle. Kaç senedir? Ben ona kuyruklu yıldız derim işte. Yani, tabii, 76 sene geldi. Dön, dön dön dön dön dön bir daha geldi o arada kim bilir nerelere şov yapıyor bu şimdi gelecek tamam gündüz gözüyle görülüyor falan filan ama güneşten geçecek yanacak bitti gitti He. ne oldu kuyruklu bir heves bir yıldız daha söndü benim yani gözümden bir kuyruklu yıldız hevesi daha burada sona erdi Haftaya abi ne yapsın o da yani ediyoruz. sonuçta yıllardır güneşin etrafındaki bir yerde takılmış ondan sonra o, ta, o ulan, takıldığı o yıldızla yerden yıldızla da ba ya? bağımsızlığını ilan etmiş çıkmış gibi adam ya o da şimdi bir şovunu yapıyor ya bir şey yapın ya bir küçümsene adam ya, ya adamın şu mesela ne yapabilir ya. gel ona bile saygı duyarım gel dünyaya çarp burada bildiğimiz hayatı bitir insan nesli bitsin falan o aradan milyon yıl geçsin yeniden bir şeyler başlasın ona saygım var ama öyle tepeden geçeceğim sadece birkaç tane astroloğun birkaç fazla havalı yorum yapması işte bilmendenin geçişiyle daha da şey olacaktır. Bu arada bu aslında bu bugünlerde mesela İson'dan bahsediyoruz ama bir iki tane daha varmış dolaşan kuyrukluyumuz dünyanın etrafında. Çakal bunlar abi. Bunlar tek tek takılıyorlar. Bu en çok parlayacağı için acaba plana görebilir miyiz? Gündüz görebilecek miyiz diye bir heyecanı var. Yani senin o yıldız kayması kadar hızlı da bir hareket yok Oktay bu arada. Yok tabi canım. Sana ison diyecekler, e, bu bu mu ison diyeceksin yani öyle arkasında. Yani şöyle gidiyor. Mi, yine bir aya baktı lan hızlıdır ediyor. canım. Yani <gülüyor> yani ama ay... yıldız kayması tadında alamam ben, ben Hesabı söyleyeyim. istedim mesela hesabı istedin, hesap geldi, hesabı ödedin, tam o arada bir bakıyorsun başka yerde yani. Ama öyle arkada kuyruk falan görür müyüz bilmiyorum evet. onu. Ya kuyruk görmezsen kuyruklu yıldızın ne espirisi var? Ben kuyruksuz yıldızı ne edeyim? O zaman her yerde görüyoruz. Her yerde ya. yıldız. Ha. Yani bu demek ki şişirilmiş. Bir takım astrolog, tanıdık astrologlar vasıtasıyla kendini ön plana çıkartmış. Astronom. Tamamla magazin amaçlı bir şey benim başka bir algım yok. Keşfettiği yıldız başını 250 dolar alıyor NASA'dakiler. Evet alıyorlar. İlk girenler zaten. Oho. Oh, oh, oh. Nasıl para kazandılar? O oh, şey nasıl çıktı uzay gemisi? Doğru doğru. Tamam, tamam, Alıyorlar. Tamam. Ben o konuyu gündeme getirmek istemedim. Biz görelim de çıplak gözle. Neyse çıplak gözle diye diye vallahi gözümde bir takım çıplak insanların tavana baktığı bir ortam canlandı. Dünyaya değil de Mars'a şey yapma durumu var. Yanlışlıkla ay pardon falan diye çarpıp Dokturnal geçme durumu var. var. Hmm. O da hoş olabilir. Abi Mars'ta bir yıldız kayar şeyde bizde neler olur? Bizde bayağı bir şey. Bizde bayağı bir etkisi olur yani tamamen. Bu ne etkisi diye. Kelebek, Kelebek etkisi. etkisi. O zaman reklamlarla bir şey Bunu yapalım. Bunu da dedirttim ya sana ya ne kadar zevkli bir daha desene. Kelebek. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo tüm Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı radyoların başındakilere bir kez daha günaydın. Sevgili sanatseverler aceleyle girdik söyleyemedik ama bugün 20 Kasım çarşamba sabahı öyle böyle bir sabah değil herkes ayağını denk alsın diyoruz. Çok iyi dedin. Elini Kasım'ın dedi. anlamı üstüne konuşmaya gerek yok herhalde. Yani yeterince şairler, e, siyasetçiler, e, devlet adamları bu konuyla ilgili pek çok görüş. Öne sürdüler. Bunu yani öne çok meraklısı açar Wikipedia'dan bakar 20 Kasım'da Kasım dünyanın tarihinde olmuştu. neler olmuş. Evet. Muhakkak bir şeyler olmuştur. Önemli şeyler de olmuştur. Lezzetli şeyler de olmuştur. Ee, Diyarbakır'da 20, sizi 3 Kasım'a götüreceğim. 20 Kasım, 20 Kasım dediniz ama sizi 3 Kasım'a hemen şöyle hafızanızı tazeleyin. 3 Kasım'da ne olmuştu? 3, 4, 3, 3 Kasım'da neler olmuştu? Diyarbakır Leopar vurulmuş, Bir şey olmuştu. Evet Diyarbakır. Leopar, Leopar vurulmuştu Leopor... ciğerimden vurulduğum gün diye yazmıştım Gülmüştü. ben günlüğüme. İnceleniyor işte o. Vurulmuştu değil bir tane herif vurmuştu. Vurmuştu doğru. Bayağı faili meçhul değil yani şey de belli. Bu kendisine de 60 lira ceza kesilmişti bir hayvanın neslini tükettiği için. E, hayvanın yıllar önce neslinin tükena, tükendiği düşünülen Anadolu Leopar'ı olduğu iddia edilmişti değilmiş çocuklar. Şaka şaka o Anadolu leoparı değilmiş dediler. Yani Anadolu Leo, leopar ama lezzetli leopar değil. İran leoparıymış o. İran'dan gelmiş bize meğer. Daha da. o zaman uluslararası diplomatik kriz yani. Yani hayır, levparımızın neslini tükettin. onlar çünkü tükenir durumda değilmiş o İran'dan geldiği için buna bir şey olmaz. Bunlardan da daha çok İran leopar var. mı kaynıyormuş. İran, Azerbaycan hep oralardan gelmiş. O bölge. Leopar diyarı. Yani, Doğalgaz ve leopar ülkesine hoş geldiniz. Turist leoparmış, leoparmış. anlayacağın. Yani turist leoparı vurmuş. Rızkının peşinde gelmiş canım hayvan gene. Ulan rızkını şimdi. De, nereye? Abi şey şey daha büyük olay ya. Bence de büyük Bizim olay. Bizim tam tersine misafirperver olmamız gerekmiyor muydu? Bir de ne İran'dakiler Evet yani çok özür diliyorum. Turist bu nasıl olsa diye vuruyorlar. <gülüyor> Hakikaten. Kimse bunu arayıp sormaz. Sandaletli Alman turisti topuğundan vurmak gibi bir şey. Bu. Bir şey aynı şey. Daha ağır. Daha, ağır, daha, ağır. daha, daha ağır. Çünkü Alman turist gene gemilerle çok çok geliyor. Bu kırk yüptü bir gemi. <gülüyor> Valla bunlardan çok yok zaten. Vurmaktan daha ağır hesabı şey yapmak gibi, gibi geliyor bana. Gibi Abartmak geliyor. gibi geliyor yani. yani yemediğim içmediğim şeyleri adisyona yazdılar beyefendi demiş. Ve bunu Almanca düşünün. Ne Hı -hı kadar Almanca olur. küklemiş. Ne Alman para. Yok İran İran nasıllı da evet. Alman sonra Alman e, yani, vatandaşlığı almış. Ege'nin dediği mesela köpekler nasıl mesela bizde hav hav hav diye havlar mesela İngiliz köpek nasıl bark havlar? Bark, bark, bark bark bark bark bark arf, arf. arf. Amerikan köpekler arf Amerikan arf diye arf, arf hep değişiklikler arz ediyor tabi haliyle Leoparında değiş. Egeciğim sen de bir fon şey mi oldu lezzetli? Hakikaten bir... ah lezzetli bağırıyoruz biz de fonu e, bağırın abi şimdi. programa enerji veriyor. <gülüyor> Eyvallah abi. Bizim enerjiyi al. veririz muhterem sen kız. Sen kız zaten olmuş simit 1,5 bir, bir lira İstanbul'da. İstanbul'da mı? İstanbul. Her yerde. Ankara simidi meşhurda. İstanbul simidi değil. Esas Ankara simidi. Bizim, biz çok güzel bir şehirde yaşadığımız için bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim çünkü sabit değişen saatlere göre 3 tanesi 1 lira Ankara'da. Bitti gitti. Doğru. Git. Yani mesela bu, bu saatlerde git en pahalı. 2 <gülüyor> tanesi. 75 kuruş şu iki anda. tanesi 1 lira. Zengin simidi bu saattekiler. Borsa gibi simit borsası. Mesela ilerleyen saatlerde... 7 tanesi, 8 tanesi 1 liraya kadar iniyor ya Fahir. Simidi erken satacaksın. Elden çıkaracaksın abi. Ama %50 zam kapıda henüz olmamış ama... E, Çünkü susamın zam... fiyatı 4 liradan 10 liraya çıktı muhtemelen. Valla 10 liraya çıkmış evet ya. Susamsız şey si, simit mi? olur mu? O, o, ona da, lezzetli, lezzetli simit da olmaz. Teşekkür <gülüyor> ederim. Bir şey sorabilir miyim? <gülüyor> Tabii. Yani şimdi bu eğer susam 4 liradan 10 liraya çıktı. Eyvallah abi. Bir tane simitte ne kadar susam kullandığımızı sorabilir miyim? Yani, yani o 6 lira ne kadar yansıyor? Sanki yarım kilo susam kullanıyorlar üstüne. Bağırtmayın beni burada. Bağır abi yani enerji gidiyormuş. İzmir simitinde mesela yani İzmir simidi diye bir şey yok. Gevrek dediğimiz şeyde biraz daha az. Yok, onda siz, fiyat onda... farkı şu anda yok zaten. İzmir'de yok değil mi? Yok. yok. Bekmez kullanmıyorsunuz ya Yalnız gevrek de çok güzel ya. Sabah böyle ben şimdi şeyde kumru fırınına gittiğimde orada görüyorum. Böyle yapılışını gördünüz mü siz hiç Tabii simidin? E, herhalde canım. O kadar şekilsiz bir şey ki. Çok çok güzel bir şey ama böyle ya. Böyle bir Yamış yamış bir şeyi bir suya batırıp sonra susama böyle bir... Su belli. değil ya. O. Be, pekmezli su gibi bir şeye... Pekmezli su gibi dedin? pekmezli su. De, ama ne kadar çirkin, ne kadar... Ben, yani ne kadardan da öte ne kadar çirkin noktasına gelmiş. Tipsiz diyorsun yani. Vallahi evet öyle bir uy var. Tipsiz şeyler hiç hoşuna gitmiyor. Bazı şeyler fırına girerken de güzel. Mesela incik. Incik mesela. Veya haşlama... Haşlama abi. Haşlamanın ne normalde fır öyle. tavuğu fırında şeyi yok ama fırına koyduğunu düşünün. Lezzetli oluyor. Ne kadar güzel olur. Valla ben orada tahmin ettim 10 gram 20 gram neyse yani susam zaten hafif çeker. Onu da yani abartma. Demek abartım. ki firesi çok fahir. Frem çok demiş. Fire, firesi çok firesi. Hala şey olabilir böyle serpme yapıyorlar ya susam. Sertme yapmıyorlar ya. Bulamaç dediğimiz e bula şey Bulamaç yine bir artan kısım var şey yapan, fırına atarken şey yaparken. Herhalde ondan mı acaba? Çünkü çok mantıksız değil mi? Bir iki katına çıkması. Bir kaç katına çıkması? Için. Belki de uzun yıllar tutuyorlardı simit sabit. Ne olacak? Ekmeğe mi yüklenecek insanlar e, ben ya? Ekmeği ekmekten net pahalı. Aynı tat olmaz ortak. Bir de ben hakikaten susamlı ekmekler var fahir. Bak, adam haklı beyler Sus hemen ol olayı susamlı, susamlı ekmeğe getirdi. Var. Üzümlü ekmekler var. Cevizli ekmek var. Makarna hamurundan yapılan ekmekler var. Ben size söyleyeyim, hazır ucuzken var. simite yüklenin. Bol bol tamam. alın at fırına. İlk günkü tazeliği... At, fırına değil, ...at derin dondurucuya çıkar... ...fırına at... Fırına at? ...attıkça bizi hatırlar. Bizim, bizim, ...bizim şehrimiz güzel olduğu için... ...her zaman ucuz... ...yani bir plan yaparsan... ...plan program dahilinde ucuz simide ulaşabilirsin... ...yani öyle bir... Say, ...sayıyı yükseltip verdiğin para 1 lira... ...alabilirsin istediğin kadar... ...ama İstanbul'da tabii durum böyle değil... ...İstanbul'da 2011'den beri... ...1 TL'ye satılıyormuş... ...artık 1,5 TL... Bugün... Ee, yani biraz da adamların da artık zam yapma zamanı gelmiş. İyi de e, Ege'cim %50 de zam yapılmaz gibi bu merete. Her sene %10 yapsa zaten... 5 yıldır ama az önce. bitti gitti. Vallahi bu adam tüccar olacak adam. Bir tabi sadece susam değil, fahir doğalgaz... Odun, Kimi? odun, personel, personel, odun, virgül, personel. Yani bunların hepsine zam giderlerdi. <gülüyor> bir virgül personel kalitesinde ne kadar çok seyit <gülüyor> değiştirdin. Odun isim personel var. diyorsun. Hayır. Odun, odun virgül, virgül personel. Bak <gülüyor> kadar güzel Oktay. Afiyet olsun diyorum. Hepinize, hepimize. O zaman isterseniz size şarkılar, türküler. Güzel bir şey çay ya. Bak deminkinin pasını şey sileyecek bir şey olsun. Tamam. Çok güzel şarkı Ka hayatımızı çalacağım kapatalım. size. kapatalım. Biraz seksenler olsun. Hadi. Hadi. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tümrası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler Espriler, şakalar, halaylar buyursunlar I have a dream İyi bir program olmasını hayal ediyorum ne kadar ben, güzel. İyi bir program olacak değil değil. Hayalimi anlattım ben az önce. Hükümetimizin de hayalleri var Oktay. Sadece senin hayallerin yok. Bundan sonra ülkemizde her 75 kişiden birinin teknesi olacak. Bu önlemler alındı, çalışmalar başladı. Bundan sonra hepimiz de daha fazla çalışıp teknelerimizi alacağız. 75 kişiden birinin 1 milyon tekne mi? <gülüyor> yani en kötü Açlık e, sınırı 1064 lirada diye şey vardı geçen gün araştırma. 1,5 lira Oktay ne tekne? <gülüyor> nasıl Pardon 75 ya? kişiden biri oluyor ya? Vallahi şöyle denizciliği daha da geliştirmek isteyen hükümet her 75 kişiden birinin tekne sahibi olması için teşvik paketi uygulayacak. Teşvik ediyor mesela teşvik. alırsın ya. Ya ben tekneyi nasıl alayım abi fa? Alırsın, ya alırsın. teşvikler var kolay. Yok yok alırsın. Teşvik dediğin almaya teşvik edeceksin. Ha öyle. <gülüyor> Gel gidelim alırsın da, alırsın abinin, bu da çok daha. Önünde fark yeri var. Fark yeri var hiç sıkıntın olmaz. 500 bin dolar abi nasıl ödeyeceğim? Ödersin her şeyi ödersin. İşte bak bu da teşviklerden birisi. Çünkü Amerika'da. Tekne sana çok yakışır. Şu anda Türkiye'de her 2356 kişiden hatta şöyle söyleyeyim 2356 kişiden eee birinin, birinin teknesi, tekne mi teknesi var. Uzak kıyılarda mı sayıyorlar? Zaten 8-9 kişi onlar ya. 8-9 kişi derken. yani. Tabii ben biraz abarttım da yani bin bilmem kaç kişide bir o farklı adamlar değil. Bir Nüfuslu nüfusu tekne iki... sayısında böyle böyle. Böyle bölerek buluyorlar yani. Ya, aynen abi. Aynen abi. Çok güzel doğru. Gerçi bir teknesi olan şeylerimiz de var bizim. Arkadaşlarımız da var. Onlar da var böyle el cazları ile teknesine bakım yapan, tekneyi yapan ha. hatta Tekne Onlar de bol var. olunca güzel ama. Tekne emekçisi. Ee, şimdi şöyle yapmışlar artık 2000 rakamlardan biz bunu. 75'e şey 75 indirelim diye. Adam başı ondan birer doğru. tekne diye bir şey olacak ondan sonra yani tam anlamıyla biraz hayat biçimine müdahale illa tekneler rakılar içilsin falan filan böyle ya bir çünkü şey. öyle ben oluyor. istemiyorum tekne evde oturmam ben şey istiyorum benim ya Benim midem bulanıyor midem bulandıkça ne? No, i̇şte olarak. o sesler etmek istiyorlar çekirdek yiyerek e, illa tekne. İlla açılacaksın. Ondan sonra bunga bunga partileri şey tekne uluslararası bularda ne yapacaksın? Sen abi sen niye nasıl karışırsın? Adam Sen istemiyor al, niye almıyorsun? Al. Bak. Bak Amerika her 18 kişiden birisi tekne sahibi Amerika'da. Çünkü ama şöyle bir şey atlıyorlar. O zaman... Anlatabilir miyim şunu? Tabii, Normalde mesela ülkemizde tekne sahipleri işte Amerikan bayralı pek çok tekne var. Çünkü tamam. vergilerden vesaireden dolayı. Amerika'ya kayıtlı tamam. tekneleri. Dolayısıyla her 18 kişiden birinin teknesi olması ka kağıt üstünde doğal. Obama da şaşırıyormuş. Ula Abi, o kadar tekne nereden? Baştan sona marinayı dolaştım. Sayı say yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı aynı sayı. E bu kadar sayı nasıl oluyor? Keri demiş. Abi demiş. Bunu yaktırıyorlar. Ya soruyorlar abi. Jonker ile sohbetleri nasıldır acaba? Jonker ile. Aynen bu sohbetleri. Bu şekildedir. Jonker ile sohbetlerdi. Jonkeri demiyorlar ya. John diyodur zaten ona. O ona John diyodur. O da ona Sinirlenim ne diyodur? Barak. Mr. President diyodur herhalde. Yok yani. yok. Mr diyormuş. Mr. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Avrupa'da bir araştırma yapılmış. Özel bir kredi kartı. E, şirketi. Bana yer abi. Türkiye'de dahil bu araştırmaya. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, Belçika, Fransa, İsveç, Rusya, İngiltere. Her yeri araştırmışlar. Her yeri araştırdık. Yine bize sorulmadı. Yine bize sorulmadı. Ee, Aman e, bana birkaç sistemlerin... defa anket için aradılar. Ben kapattım. Şimdi bazen de hata da de. bizde. Ben e... de kapatıyorum ya. Onu telefonda mı Abine, ha, Yok Bir telefon. tane bir yakışıklı aradılar. bir çocuk gelmiyor mu ya? eşya kullanım alışkanlıklarınızla ilgili şey yapıyor. Vaktiniz varsa 5 dakikanızı alabilirim. Aa, Kusura ben bakmayın. O... Benim dakikam para dedim ben. Ben o çok iyi kaç demiş, para park? dedi bir buçuk dedi <gülüyor> beş <gülüyor> dakika hesabı suluk kolay işte ben yani. onun elinde böyle bir şey yazıp çizen hayır bir hayır gençten hayır çocuk hayır zannediyorum hayır. beyaz gömlekli kısa kollu gömlekli beyaz gömlekli hoş sesli bir hanfendi. o senin dediğin greenpeace piscici çocuk ha, tanıyorum Aklım. onu greenpeace, bir tane de böyle bir greenpeace sakallı yaşlı şey atam ya. o da çorapçı hırka gibi bir şey oluyor green üstünde yeşil beyaz o çorapçı dediğin de şey bir kere de bizden al. onu mu diyorsun <gülüyor> Valla en çok Türkiye'de e, bonkör insanlar var, daha doğrusu bonkör kul ne denir bonkör. müşteriler var. Yeah. E, kendini mutlu etmek için Türkiye'de e, 49 euro harcıyormuş Türkler, ama sevdiklerini mutlu etmek için 58 euro harcıyormuş. Yani en cömert ülke bu ülkeler arasında Türkiye. Bir 9 euro Doğru valla aslında şimdi düşününce yani kendini alırken şey de başkasını alırken e, onu şey yapacağım mest olacak falan diye. O de, çocuğu alırken. Neşvelenmek işte abi. Yok yok biraz da şeyimiz de var ya bizim ayakkabı böyle. alacağım pantolon alacağım Can, ben kendimi gibi. ayakkabı alacağım pantolon alacağım karşı tarafa da kendi durumunu daha iyi göstermek şey vardı ya böyle bizim ha, yani. bilmiyorum var mı öyle bir, alttan alta altta giden öyle bir şey var mı? Var, Mesela var. insan karısına durumun iyi olduğunu ben de <gülüyor> hiç valla. Karıcım biraz daha durumum senden daha iyiyim. Karısı değil de yani başka bir sevdiğine olabilir. Çocuğuma bir çok ava attım. Yı arkadaşım. Ege'nin Ege güzel dünyası. Karım ve çocukları. Ulan biz varız. Bize hediye aldırırken. Alsan abi. Gerçi biz de biliyoruz adamın durumunu. Gerçi bunun durumunun normal <gülüyor> olduğunu biliyoruz. Yani bize pahalı bir şey alsan. Hayır derdersiniz o zaman. Bana pahalı bir şey alsa nereden buldun? Sen para ederim ben adama. Muhterem derim yani. Bir de bir çizik bir şey alsan mesela çaldığımı düşünmez misiniz sen ben? Çizik mi? <gülüyor> <gülüyor> telefon <gülüyor> aldım mesela sonra. <gülüyor> Ortaya telefon. Nereden Kutub aldın? şey yapılmış başka şeyin kutusu. Giysiye takıya ve saate veriliyor en büyük paralar. Yani ayakkabı, ayakkabı alacağım pantolonu. Yok. Ayakkabı. ayakkabı yok. Ayakkabı bir pantolon yok. Deri ceket yok. Ne için giysi dediğin o değil mi? Giysi belki pantolon var ama ayakkabı yok. Sonuçta ayakkabı ayağa giyilen bir şey olduğu için bence o da giysi olarak kabul edilmiyor. Giyilen bir şeye giysi denebilir. Kendilerine küçük bir hediye alırken en fazla Almanlar para harcıyor ondan sonra 51 51 euro civarı. Alman hep kendine mi alıyor? Avrupa ortalaması var. Alman hep kendine çalışıyor. Evet. Sevdiklerini sevdiğine de sen bana niye ucuz hediye aldın? İstemediğin ki demiş. Supangin almış verdi. Sup yıllarca dünyayı Alman çikolatası verdiler adamlar. Ne yapsınlar artık? Yeter diyorlar. İtalyanlar, Belçikalılar bunlar yine e, nispeten bunlar yine iyi konsept olan ülkeler. Bunlar gene iyi. Tutumlu ile bilinen İngilizlerse yani cimrilikteniyor. 32 euro ayırıyormuş sadece. Yo, euro. Ya yani hmm. daha falan 1 pound şey alıyorlar yani ya. 32 euro ayıracak kadar, kadar zengin, zengin değilim. değilim. Diye. 32 euro kaç pound ediyor ya? Hiçbir şey yok. Küçük şeylerden olur. Çok Kraliçe kafası. Kraliçe Alınır kafası. en fazla. ne kafası ne kafası ne kafası evet ee, 32 euro kaç telefon kulübesi şeklinde kumbara alırsın bir tane telefon Mesik. kulübesi şeklinde kraliçe kafası altım benim ha <gülüyor> hapisler altıma o işte bir de tişört alırsın en fazla bitti gitti abi ya bitti. eğer su enerji Saat mad zaten yok öyle bir şey. O yüzden e, ülke, ülkemiz... Ülkemiz o ülkemiz zaman Alman turist. Ya. vallahi bu, ülkemiz cennet. Bu yani. konuda da lider. Çünkü Euro ile Mark'la Euro ile çok güzel bir sürü şey alabilirsin <gülüyor> ülkemizde. Mark dedi. Genç dinleyicilerimiz bilmez. Mark Almanya'nın eski parası. para parası. İki dünya hemen da, sonra kullandığı parası. da leva kullanırlardı. Mesela İtalya'nın tabii o dönemler... Neydi İtalya'nın para Liret. Liret. Liret. Danimarka'nın... Da Kron. Hala öyle. <gülüyor> yani... Bunlar hep yaşandı. O yüzden... Ee, güzel paralardı bunlar. Güzel paralardı. Çok zaman, güzel, güzel paralar, paralar kazandık. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Ne kadar klas yaptı programımızı bir Pink Floyd şarkısı. Take It Back radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ama nereye kadar? Son dakikalarımız bunlar. Espriler şakalar buyursunlar. Ege sen İzmirlisin. Hı hı. İzmiri avcunun içi gibi biliyorsun. Evet. Yani adeta o şehir senin... Yani, Doğduğun büyüdüğün şehir, her köşesini, her bucağını birsin. Memleketim, memleketim. diyebilirsin. Kısaca özetle memleketim diyebilir miyiz? Ee, bir şey sorabilir miyim? Ee, mesela asansör nerede biliyorsun? Hı hı. Ee, ya da e, mesela. Ama asansörde kaç düğme var? Onu bilmiyorum. Ya, arada inme var mı? İnme li değil. Ee, hamam nerede? İzmirde. Çok çok hamamlar var. Burası Teleferik, ama... teleferiyi biliyor musun? Evet, bak oktay çok teleferiyi güzel birini bilmedi. Kadife Kale. Tabii ki. Bilir misin? Tabii ki. Çok tamam. Iyi. <gülüyor> Ger Gerçek bir ki daha izleyeyim. söyler misin? Kadife Kale? Bilir misin de? Bilir misin? İyi bilirim. <gülüyor> Roma Hamamı nerede? Hamamlar diyarı İzmir'imiz. İzmir'imiz Roma Hamamı. Roma Hamamı. Karadağ'da değil mi? Isimde... Tamam eski ismi nerede diyorsun? Asmaniye taraflarında var bir tane mesela. Agora diyorlar orası i̇şte mı? tamam orası ha. Agora. Ayışında Agora. Arka tarafta işte o Kadife Kaleder falan falan kirlen, böyle eski İzmir diye. İyi, iyi bilirim. İyi bilirsin. Ee, peki Roma hamamında e, bakmışlar bir madalyon bulmuşlar padişah madalyonu bunu nasıl açıklayacaksın madem öyle kim yapmış olabilir? Hamamda düşmüş olabilir. Vallahi hakikaten. Düşmüş dün... değil çıkarmıştır abi. Ben sana madem. söyleyeyim Bıra bırakmıştır bunu. Bırakmışsın su, diye. değişmiş. Şununla Hiç çin olur. miyim diye bırakmış. Padişah şey mi, yoksa eski bir hükümdar şey mi? Padişah yok. deyince çünkü padişah. Osmanlı padişahı. Tabi tabi. portresi. Yani daha gerçi Abdülmecit diye bir padişah var mı ya, yani. yani portresini insan kendi boynunda taşır mı biri meraklısı mı taşıyordu taşır Abdülmecit abi. hayranı birisi yani bilmiyorum başka bir şey de Niye olabilir ya? Ya. Çağrı Abdülmecit falan diyerek mesela <gülüyor> seçimler yaklaştığı dönemde diyorsun valla olabilir bilmiyorum ki ee, Bana ne no, soruyorsun? Şimdi ben mi aldım? Böyle bir, bir beni sıkıştırıyor gibi değil mi ya soruları? Arka, arka şey Bana da öyle geldi. Ben hiç dahil olmamak Şeye için. Şeye bağlanacak yani. Senin ne yaptın mi? sen o kolyeyi? Abdülmecit madalyonunu sen eve mi götürdün? <gülüyor> Alaçatı kurabiyeleri açıklanamadı bugüne kadar. Bir de bu açıklanamadı. Eee... Kazılar sırasında... Abdülmecit'in e, olduğu kesin miymiş? Hayır yoksa sadece kesin, bir portresim var. Kesin gibi diyorlar yani. mu Andırıyor. Bayağı şimdi ağzını falan kapatınca aynı demişler Abdülmecit. gözler aynı Erdal'ın Erdal'ı. Yani e, şimdi ön tarafında e, portresi, arka tarafında Tuğra'sı. Daha ne olsun adam üstüne imzasını atmış, şeyini hmm, yapmış. Tamam. Herhalde Tuğra'lı Muğra'lı madalyonu da kendinden başka kim takar ki insan? E, onu birine hediye etmiştir abi. Kendi takmaz gibi geliyor bana ya. Yo, ben boynumda taşıyamam yani kendi resmim. Ama sen taşıma. Sen ne taşıyorsun boynunda? Şeydir. O, bir, bir oğluna vermiştir erkek çocuğuna. 5. çocuğa madalya verilir. 5. çocuğa hamamda düşürür. Hamamda düşürmüş hakikaten öyle. Abdülhamit'e vermiştir. Bir, bir biri ne vermiştir ikinci. Vallahi Abdülhamit. çuval bulmuşlar. Çuvalın içinden çıkanları sayıyorum. Siz artık daha net bir şekilde e, hamamda unutulanlar var ya bizde de yüzük müzik falan bir şeyler var. Oktay Demirci kasketini unuttu hamamda ya. yıllar önce. Bir daha da gidip alamadım <gülüyor> yani, yani mesela orada birisi dese ki bu kasket kimin? Yemin ediyorum Oktay Demirci'nin. Onu yıllar... hala kullanıyorlardır ya çok Vallahi, güzel kasket. Çok o. güzel kasket. Ben de. bunu kullanıyorum. Aga demişti am gelmedi zaten demişti Şöyle anlatayım hemen. Ee, çuvaldan çıkan. Çuvaldan var. çıkanlar. Bir Abdülmetin'in portresi arkasında tuğrası bulunan bir madalyon. Madalyon tamam. Bunun yanı sıra çuvaldan Tekel idaresi kurulmadan önce üretilen inhizar kibritleri. Kibrit. Tamam. Tamam. Inhizar çok güzel. O zaman 2. Abdülhamit'e iliyorum. Çünkü e, tütün kullanmıyordu. 5. Murat'ta kaldı. Başka? Iki e, Fransız marka burada e, olmayan şu anda artık üretilmeyen bir sigara markası. Hmm, bir yok, paket sigara açılmamış. Beşinci Murat şey. Bir daha doğrusu bir bir tane alınmış da sonra ağır gelmiş. Ağır, ağır gelenden. Daha doğrusu sigarayı çıkartmış ters takılmış. 5inci şey. buranın yani, sarma içer. Evet. Evet. Yani ilk sigara şey yaptı. Bir şey diyeceğim kadın erkek diye ayrı mıymış fare? Bir piyango bileti. Ondan kullanıyorum. Piyango adamın, bileti mi? Bu adamın dedelerine ait olmamasının mümkünatı yok. Bu o adamın. Bak şimdi adam artık geldi. Bu adamın cüzdanında ne var sürekli? Sayısal loto kuponu. Daha dün konuştunuz bu konu. Tamam işte ben de onu söylüyorum. Demek ki ee, dedelerim zamanında şey yoktu sonuçta sayısal yoktu piyangolardı adamda piyango, piyango bileti tayyare piyangosu bileti tamam doğru ona bakarak olun dedem çok oynadı ee, ondan sonra başka İzmir'in eski sinemalarından biri olan tayyare sinemasının ilanı hmm, çok eski sinemadır bayağı ha, eski. demek ki önce hamama gittiler hamamdan çıkıp be, sigaramızı yakarız diye düşündüler orada sinemaya gideceklerdi hmm. başka bir açıklaması yok doğru. kızla buluşacaktı ya da bir şey vardı yani Tayyare sineması ile ilgili çok güzel anılarım var. Evet. Ondan sonra e, bir takım borç... Dedem. <gülüyor> bu da dedeme benziyor. Bo borç defterleri falan yani orada. Ona şu kadar borcu. Ama bu, bu madalyonu bu satsa hepsini kapatamaz mıydı? Tabii. Piyangoyu satsa mesela bence daha mantıklı olabilir. Piyangoya bir şey vurmuş mu? Bakayım. Son vurmamış. 4 rakamına göre falan. Yani... Var mı üzerinde rakamlar belli miymiş? Fahir. Okunuyormuş ya. Ben şimdi onları oynayacağım. Dedemin kısmetine belki Hadi dedenin şey kısmetine ya. Hadi dedenin kısmetine. <gülüyor> Güzel bir laf oldu. Babayın kemiği gibi dedenin <gülüyor> kısmeti. <gülüyor> Babayın kemiği dedenin kısmeti. O zaman isterseniz programı bitirelim. Bu sigara dediğin ben onu şey yapmadım. Paket sigara ya. Sigara Sigara dediğin e, Fransa sigarası dediğin, değil mi? Fransa sigarası. Hı hı. Aa, o şey mi ya meşhur şeyin Ecahan. bahsettiği. Ha değil mi? Onlar oh. değil mi? Oh yeah. Modern sabahlar B Modern Sabahlar Modern Sabahlar